Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 75. Bölüm. Abdul Gafur Efendi Delhi'de Zamanın Nakşi Şehtine Mürajat Abdülgafur efendi... ...hoş geldiniz, sıfalar getirdiniz. Efendim, ders almaya geldim. Oğlum, senin ismin yayıldı. Hocalardan, talebelerden... ...mantıkçı ve kelamcı... ...Abdülgafur el-Abbasi diye methini duyuyorum. O kadar bir ilmi varlığa... ...ve büyük bir şöhrete kavuşan... ...kimsenin derviş olması zordur. Bu iş sana zor gelir. Efendim, kalbime doğdu. Aşkım var. Bu yolda yürümek istiyorum. Emin misin? Eminim efendim Peki öyleyse şu baltayı şu ipi al ormana git Oradan odun kes sırtında dergeha getir Getir de o odunlarla dervişlere pilav pişirsinler Baltayı ve ipi aldım yollara düştüm Şeyhin söylediği yere gittim Ormanda halk için tayin edilen yeri gördüm. Herkes orada odun kesiyordu. Ben de kestim. Ömrümde balta değil, keser bile tutmamıştım. Taşıyabileceğim kadar odun kestim, bağladım. Baltayla birlikte sırtımı aldım, yola koyuldum. Yolda yürürken kunduram ayağımı sıktı. Ayakkabılarımı da çıkarıp odun yüküne sardım. Çıplak ayakla yürüyerek dergaha geldim. Sizi tanıyanlar bir şey demediler mi, görmediler mi? Ben çok mutluydum. Namazda bulamadığım huzuru bulmuştum. Kendime gelmiştim. Artık hem dilim, hem kalbim, hem ruhum Allah, Allah, Allah diyordu. Ders alıp da mı ormana gittiniz almadan Ormandan dönünce Şeyh Efendi ders verdi. Çok az zaman içinde Allah'ın izniyle icazet aldım. Böyleyken bir zaman sonra Medine-i Münevvere'ye hicret aşkı içimi doldurdu. Küçük yaşta üç oğlum vardı. Ailemi de aldım. Hep birlikte 1935 senesinde Medine-i Münevvere'ye geldik. Maddi durumunuz nasıldı? Babil Mecidi'de borçla bir ev tuttum. Mahallenin gençlerini topladım. Sabahları onlara hem usul-i ...hem hidaye okutmaya başladım. Cuma günleri ikindiden sonra da... ...hatmi hacı yapıyoruz. Kısa zamanda Allah'ın lütfuyla... ...hayatınız düzene girmiş. O sene hac zamanı gelince... ...yaya olarak hacca gitmeye karar verdim. Lisanlarını bildiğim Hintli Müslümanları değil... ...Afrikalıları tercih ettim. Onların kervanına katıldım. Neden kendi milletinizi tercih etmediniz... Yedi defa yaya olarak haccettim Ve hep dilini bilmediğim cemaatlere katıldım Böyle yapınca insan kimseyle konuşmuyor Kendisiyle ve Allah'ıyla baş başa kalabiliyor Tefekkür ediyor Rabbinden af ve mağfiret dileyerek yürüyor İbadetin özüne bu muvafık oluyor Size göre haç ibadeti evinizden çıktığınız andan itibaren mi başlıyor? Bize göre değil Aslı da bu değil mi? Neyse Gece yürüyüp gündüz dinlenerek 12 iki günde Mekke'yi mükerremeye vardık. Görevimizi yaptık. Şıh Abdülgafur Efendi manen terakki etmiş, kamil ve mükemmel meşaihten biriydi. Tarikat dersi vermeye başladığı ilk günden itibaren aynı zamanda usul-i fıkıh da okutuyordu. Hidaye ve Fetul Kadir gibi eserleri takip etmekteydi. Bunları okutabilmek için ilim ister. Hem kelam hem de İslam hukukunu çok iyi bilen bir zat idi. Amcam 1949'da hacca geldiğinde demişti ki... Hafız Ali, Abdülgafur Efendi'nin derslerine hatmi hacelerine devam ediyormuşsun. Cenab-ı Hak bize de bu kapıyı nasip etti amca. Elhamdülillah. Güzel, çok iyi. Ee, bizi Abdülgafur Efendi'ye ne zaman götüreceksin? Estağfurullah. Siz istersiniz de ben götürmez miyim? Buyurun, gidelim. Götürdüm. Şu efendiyle görüşüp konuştular. Abdülgafur Efendi amcama sordu. Sizin şeyhiniz kimdi hoca efendi? Şehz Zeynel Abidin efendiydi. Medine-i Münevvere'de metfundur. Ee, evet. Ali Ulvi'nin Feder'inin şeyhi de o zat imiş. Söylerdi. Efendim biz kardeşim merhum İbrahim efendi ile aynı dergihan dervişleri, aynı medresinin talebeleriyiz. İşte bu çok güzel bir müjde yahut. Aynı dergahın dervişleri ve aynı medresenin talebeleri olmak çok güzel. Bilhassa bugün, Müslümanların en büyük ihtiyacı böyle iki kanatlı olabilmektir. Zülcenaheyn olmak budur. Alim peygamberi ilmine, da ameline, ahlakına, manevi alemine varistir. İkisi birden olmalı, iki kanatlı kuş gibi. Tek kanadı kırık kuş uçabilir mi? Sonra amcama bütün tarikatını, seyirlerini sordu. Amcam maşallah hepsini bitirmiş. Sohbet ilerledi ve Abdülgafur Efendi yine sordu. İrşat vazifesiyle muvazzaf mısınız Mustafa Efendi? Efendim, bendeniz yalnız talebe yetiştirmekle meşgulüm. Dervişlere izin ve ders vermeye girince beceremiyorum. Bu tarafım galip geliyor. Fahri Efendi diye bir arkadaşımız var. Bu emanet ona verildi. Ben ilim cihetiyle uğraşıyorum. O taraflarını ikmal etmeye çalışıyorum. Maneviyat aleminde seyretmek isteyen kardeşlerimi de Fahri Efendi'ye gönderiyorum. Maşallah, barekallah. Bu da güzel. İnsan kendini bilmek gibi irfan olamaz. Abdülgafur Efendi'yi ziyaretten dönen amcam, yengeme demiş ki... Şimdi gönlüm rahat oldu. Ali elhamdülillah sağlam bir şeyhe bağlanmış. Şeyh Efendi'yi iki kanatla değil, dört kanatla buldum. ümmet Muhammed böyle zatlara muhtaç. 1947 yılında Şeh Ebu'l-Hasen Nedvi hacca geldi. Bir hayli erken geldi. Şaban, Ramazan ve Şevval aylarını Medine-i Münevver'e de geçirdi. Kendisiyle her gün buluşur görüşürdük. Ebu'l-Hasen Nedvi kimdi? Asr-ı Saadet adlı mühim eserin yazarı Süleyman Nedvi'nin talebesi. Hindistan'ın en büyük İslam alimi ve mütefekkiri sayılır. O günlerde Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti adlı kitabını yazmış ancak henüz bastırmamıştı. Neden bastırmamış? Yeni yazmıştı. Mısır'a gidip bastıracaktı. Gözden geçirmem için fakire verdi. Kitabı aldım. Birçok yerlerini teyiz ettim. Büyük İslam şairi İkbal hakkında eserleri vardı. Bunlardan birini 1957 yılında Arapçadan Türkçe'ye tercüme etmiştim, basılmıştı. Bir gün Şüh Abdülgafur Efendi Hatmi Hace'deyken Şüh Ebul Hasan Nedvi kendisini ziyarete geldi. Zikirden sonra elini öptü. Efendim ben de sizden teberrüken ders almaya geldim. Öyleyse yatsıdan sonra buyurun. Daha tenha olurum. O günlerde Nedvi ile birlikte Abdülgafur Efendi'yi ziyarete gitmiştik. Ebülhasen Nedvi fakirden söz ederken: Efendim, Şüh Ali Ulvi Esher'de sade okumamış, bir de şair olmuş. İnşallah Türkiye'nin ikbali olacak. Maşallah, demek senin şiir tarafında var Ali Ulvi. İnşallah hem şiirle, hem fikirle, hem zikirle hizmet edersin. Sade akıllara değil, ruhlara, kalplere, gönüllere, ahlak ve vicdanlara da hitap eder, tesirli olursun. İnşallah efendim, inşallah. Sen Mevlana'yı Rum beldesindensin değil mi? Evet efendim, hem de oturduğumuz mahalle Hazretin Türbesi'nin bulunduğu yerdir. Evimizden türbe gözükür. İkbal şiiriyle, imanıyla, irfanıyla, heyecanıyla, aşkıyla... ...bir Müslüman Pakistan Devleti'nin kurulmasına sebep olmuştu. Sen de inşallah Müslüman dünyasının yükünü bin sene taşımış olan... ...bir milletin imanına hizmet edersin. Şu Abdülgafur Efendi'nin yanından çıkınca... ...Ebu Hasan Nedvi'ye dedim ki... ''Efendim, Allah sizden razı olsun. İster basiret deyin, ister keramet deyin, benim mühil bir müşkilimi hallettiniz. Ben Şeyh Efendi'ye şiirle alakam olduğunu, şiir sevdiğimi, yazdığımı söyleyemiyordum. Acaba mani olurlar mı? Acaba yavrum sen mana alemiyle uğraş, siyaset dedikodu alemlerine girme derler mi?'' diye korkuyordum. Allah sizi söyletti, bir de bana dua ettirdiniz.'' Söyleyene değil, söyletene bak. Vakti saati şimdiymiş demek. Ben de şiiri severim bilir misin? Ciddi mi söylüyorsunuz? Bu sizi şaşırtmasın. Ben gerek aile muhitim, gerek okuduğum ilimler ve gerekse yetiştiğim nedbetüyle ulema dolayısıyla bir edip kadar edebiyatı ve bir şair kadar şiiri severim. Allah Allah. Gerçekten şaşırdım. Bir hoca olarak yetiştim. Ancak bunlar olmadan hocalığın tesiri fazla olmaz. Bir hatip olarak meydanlara çıkarım. Dinleyen var mı yok mu bakmam. Gerektiğinde milletin heyecanını tahrik etmek için şiir okurum. Şairleri severim. Bunda şair İkbal'in etkisi var. Çocukluğumdan beri sanki İkbal bana seslenir. Ya Ebel Hasen, yüksel, yüksel, adam ol, insan ol. Ebel Hasen Nedvi Medine'deyken Pakistan'ın kurulması hadisesi vardı. Ulema arasında Müslümanların ya Hindulardan ayrılıp ayrı bir devlet kurması... ...ya da onlarla birlikte yaşayıp yavaş yavaş İslam'ı tanıtması... ...hangisi daha isabetlidir diye münakaşalar oluyordu. Peki hangi fikir daha isabetliydi? Hinduların ineğe tapması, Müslümanların ineği kesip yemesi... ...ciddi bir engel gibi görünüyordu. Müslümanlar bunu yaptıkları müddetçe... Hindulara bir şey anlatmaları mümkün değildi. Şair İkbal de bu fikirdeydi galiba. Evet, Şair İkbal de bu fikirdeydi. 100-150 milyonu bulan Müslüman nüfusun ayrı bir devlet kurması pek kolay değildi. Nüfus bazı yerlerde çok iç içeydi. Büyük göçler, çatışmalar hatta katliamlar olabilirdi. Bir süre Medine-i Münevvere'de bu konular konuşuldu. Dünyada olup bitenler Medine-i Münevvere'de de yankılanıyordu demek. 1950 sonrasıydı. Tarsustan Ali Cevat Bey namında bir zat Medine-i Münevvere'ye gelmişti. Kendisiyle görüştük, ahbab olduk. O anlatıyordu. Mescid-i Saadet'te, Ravza-i Muhtahara'da günlerce dolaştım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda şöyle dua ettim. Ya Resulallah ben buraya bir zata intisap etmeye gelmiştim. Tavasut buyursanız da Rabbim bana göstersin. Hangi zata intisap etsem, kimden ders alsam? Ve bir gece rüyamda efendimizi gördüm. Bana babu selam ile babur rahme arasında namaz kılan bir zatı gösterdi. Abdurgafur el Abbasi'ye intisap et buyurdu. O zamana kadar Abdülgafur Efendi'yi tanımamış mıydınız? Sabah namazına geldim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği yere baktım. Abdülgafur Efendi orada dua ediyordu. Selam verdim. Görüştük. Şeyh Efendi beni evine davet etti. Evine gittik. Ben bir yandan Şey Efendi'yi takip ediyor. Rüyamda gördüğümle mukayese ediyordum. Ta kendisiydi. O gün bana ders verdi. Vejbe'ye... ...feyiz içindeydim. Duamın kabul olmasına çok sevindim. Medine'ye süt köylerden mi gelirdi? Gafur Efendi'nin evinde keçi bulunurdu. Medine-i Münevvere'de birçok evde keçi vardı. Adetti. Gafur Efendi kendi keçisinin sütünü misafirlere ikram ederdi. Yaşatmak için yaşamanın bir şekli de böyle mi oluyor acaba? 1960 yılında Şeh Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin yeğeni Cemalettin Efendi de mezciğinde bebeğide oturmuş, acaba kime intizab etsem diye düşünürken Şeh Abdül Gafur Efendi gelmiş önüne oturmuş, selam vermiş, sormuş. 75. bölümün sonu.